Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Ankebut suresi 1 ila 69. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut örümcek demektir. Adını 41. ayette kafirlerin işinin örümcek ağına benzetilmesinden almıştır. 1-10. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, lam Mim. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden, çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden, sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Kul için ilk derece onun Müslüman olmasıdır. Çünkü bunun altında küfür dereceleri başlar. Bir kimse İslam'a girmekle kütüye yazılmıştır. Artık pay almaya başlar. Bir kısmı gayret eder, imanı kalbine geçer ve hareketlerine yansır. Allah'a kulluk görevlerini tam yerine getirir, infak ve cihat ederek cennette yüksek dereceler kazanır. Bir kısmı da küfre girmez. Ama görevlerini yerine getirmeyerek nefsine düşkün olarak günahkarlar ve asiler derecesine düşer. Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sıkıntılarla imtihan ettik. Allah elbette iman yönüyle doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Yoksa gizli de olsa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak, yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü, fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyorsa, bilsin ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O her şeyi işitendir, bilendir. Kim nefsini düzeltmede veya Allah yolunda cihad eder, çaba gösterirse, ancak kendi faydası için cihad etmiş, çaba göstermiş olur.'' Çünkü Allah elbette alemlerden müstagnidir. Kimsenin ibadet ve cihadına ihtiyacı yoktur. Ancak o mükafat vericidir. İman edip de salih, sebaplı işler yapanların günahlarını elbette örtüceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber,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 Bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmayan nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz.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 Torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, ''Gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek.'' Çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Kavminin ona cevabı, Tehdidinde doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı. Razi de yol kesme kelimesine kadınlara gitme yolunu bırakma anlamı vermiştir. Lut, ey Rabbim senin emrine uymayıp,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 Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride, azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Çünkü Lut aleyhisselam, genç kılığına bürünmüş olarak gelenlerin, melek olduklarını bilmiyor ve kavmenin onlara sarkıntılık yapmasından korkuyordu. Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine, yoldan çıkmış olmaları yüzünden, Gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. de kardeşleri şuaybı gönderdik. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedi. Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu onların harab olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi.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 Helaksa sadece kafirlere yöneliktir ve toptandır. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı, elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Ne yazık ki bunun böyle olduğunu bilmeyen ve ona tutunacak kadar gaflette olanlar vardır. Şurası bilinmeli ki, Heva ve hevese dayanan her şey, zulüm dahil, örümcek ağa gibi kolay ve çabukça yok olmaya mahkumdur. Şüphesiz Allah, onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz, bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları, alimlerden başkası anlamaz.''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 Elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Namaz, farz ibadetlerin anası ve insanı Allah'a yaklaştıran ibadetlerin başında gelir. Namazı dosdoğru kılmak demek, Allah Teala'nın bizi gördüğünü bilerek, ihlasla, huşu ve hudu içinde kendinden geçercesine kılmak demektir. Böyle bir namaz, sahibini elbette şeytana, nefse, şirke, Kötü duygu ve hareketlere karşı koruyan bir zırh ve bir silah olacaktır. Ebu Ali'ye bu ayet hakkında der ki, Muhakkak ki namazda üç haslet vardır. Bunlardan biri olmazsa o namaz, namaz değildir. Bunlar, ihlas, Allah korkusu ve Allah'ı zikretmektir. İşte bunlar, onu iyiliğe sevk eder, kötülükten, hayasızlıktan alıkoyar ve Allah'a yaklaştırır. Kişinin namazında bunlar yoksa, Kötülüklerden alıkoymaz İbni Abbas radıyallahu an Zikrullahi Ekber ifadesini Allah'ın sizi anması Sizin onu anmanızdan daha yüce Değerlidir Şeklinde açıklamıştır Görüldüğü gibi insanların kötülükten iyiliğe çevrilmesi Ceza kanunlarından ziyade Ancak vicdanlara tesir eden İslam'ın emirlerine uymakla gerçekleşir İçlerinden zulmedenler hariç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 Bu ayette onların bir de kendilerine zulmettiklerinden dolayı kafir olmakla kalmayıp aynı zamanda zalim de oldukları bildirilmektedir. Zalim olunca da hem kendilerine hem de başkalarına zulmettiklerine işaret vardır. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? dediler. Onlara ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak...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 Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip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 böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar, sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki, rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da, size de Allah rızık verir. O, hakkıyla işitendir, bilendir. Sahabiler, radıyallahu anhum ecmain,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 Kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar da Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim dirildi diye sorsan Mutlaka tabii ki Allah derler Sen de bütün hamd Allah'ındır de Fakat onların çoğu düşünmezler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 Ankebut Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.